Hocam namaz, namaz kılarken hatalarımız oluyor Hı -hı. haliyle. Genelde 4 rekaplı namazlarda yapıyorum ben bu hataları. Ben kıldığım vaktim namazın ardından o vaktim kazasını da kılıyorum. Namazın içinde hata yaparsam seviş secde namazımız sonunda mı yapmam lazım yoksa kazayı kıldıktan sonra mı yapmalıyım? Seviş secdesi yapmayı gerektiren bir hatası olursa bunu diyor ben namazlardan sonra kaza yapıyorum. Bu kazalardan sonra yapayım? Hemen namazdan sonra mu yapayım? Tabi namazdan hemen selam verecek. Kalkıp gitmeden, namazdan çıkıp gitmeden peşinden iki secde yaparak sevilmesini yapacak. <gülüyor> Tabi her hatada da sevilmesini gerekmez. Sevilmesini gerekebilmesi için namazın vaciplerden birisinin sehve veya kasten terk edilmesi namazın farzlardan birisinin de geciktirilmesidir. Bu takdirde sevsecesi gerekir. Delik. diyelim ki, 2 <gülüyor> <gülüyor> rekatlı bir namazda 2 rekatı kıldıktan sonra ettehayatı okumak üzere oturmak ve ettehayat okumak vaciptir. Siz dalgınlıkla ikinci rekattan sonra oturma yerine 3. kalkı kalkıverirseniz ne yapmış olursunuz? Sehlen hatanın yanlarak eee vacibi yani ilk oturmayı oluyor. terk etmiş olursunuz. Hı -hı. Ne yapacaksınız? Üçüncü hareketi kılacaksınız. Dördüncü hareketi kılacaksınız. Ee, namazda et-tahiyyat-ı işte, et salli bari ve diğer duaları okutuktan sonra selam vereceksiniz. Tek tarafınıza selam verince de olur. Çift tarafınıza selam verince de olur. İmamlar tek tarafına selam verince secdesi yaparlar. Niye? Çünkü iki tarafına selam verince belki cemaat kalkıp gidebilir, dağılabilir diye. İki secde daha yapıp tekrar e, tahiyyatta okunan duaları okuyup selam vererek çıkacaksınız. Bu, bu şekilde olur. Ee, mesela ee, diyelim ki, öğle namazın farzını kılarken, ee, ikinci rekatta e, Fatiha'yı okuduk. Peşinden de bir ne okumamız lazım? Laz lazım. Yani Zambüsüren. <gülüyor> i̇lave, i̇lave bir süre okumamız lazım. E, unuttuk da, okunca okuyunca gidi gidiverdik. Aa, ben e, efendim, Fatiha'yı Unutmuştum. Ondan sonra e, geri döneyim demeyiz. Daha önce bu bir tartışma konusu olmuştu Bu da hatırlarsanız. Evet. Yani rükûya, Fatiha'yı, ya e, zam-ı suruyu okumadan inerse, kalkar zam-ı okur, tekrar yapar diye. E, prensip olarak e, tabii böyle yapılmaz. Rükû farzdır. Yani farz, vacip e, kasten değil, e, sehven terk edilmiştir. Ee, farza gittikten sonra farz bırakılır vacibe dönülmez artık. Çünkü vacibin serben terk edildiği için e, telafisi mümkündür. O da nedir? Sonunda sevici secdesi yap.